5G ve ötesi, insana ve çevreye etkileri, teknoloji her geçen gün daha da ilerliyor ve haberleşme alanında büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor. 5G teknolojisi, mobil internet hızını ve bağlantı kapasitesini çok daha yüksek seviyelere taşıyarak dijital dünya ile etkileşimimizi köklü bir şekilde değiştiriyor. Ancak bu yeni teknoloji, sadece hız ve verimlilik avantajları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insana ve çevreye olan etkileriyle de tartışma konusu oluyor. 5G teknolojisinin avantajları 5G teknolojisinin en önemli avantajlarından biri, daha hızlı veri transferi ve düşük gecikme süreleri sunmasıdır. Bu sayede akıllı cihazlar, IOT, nesnelerin interneti, otonom sistemler ve uzaktan kontrollü hizmetler daha etkin bir şekilde çalışabilir. Ayrıca, daha az enerji tüketimi ve daha verimli spektrum kullanımı, telekomünikasyon altyapısının gelişmesini desteklemektedir. 5G, yeni nesil teknolojilerle entegre edilerek daha güçlü bir dijital ekosistem oluşturabilir. İnsan sağlığına etkileri Ancak 5G'nin yaydığı elektromanyetik dalgalar, insan sağlığına etkileri konusunda şüpheleri beraberinde getirmektedir. Elektromanyetik radyasyonun uzun vadede beyin fonksiyonları, uyku düzeni ve sinir sistemi üzerinde etkileri olabileceği öne sürülmüştür. Özellikle 5G'nin milimetrik dalga boyları kullanması, insan vücudunun bu dalgalara ne kadar maruz kaldığı konusunda soruları da beraberinde getiriyor. Çevresel etkiler 5G teknolojisi, yeni baz istasyonlarının kurulmasını gerektirdiği için çevresel etkileri de göz ardı edilemez. Bu baz istasyonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte elektromanyetik kirliliğin artması beklenmektedir. Ayrıca, enerji tüketiminin artması ve altyapı kurulumlarının doğal yaşam alanlarına etkileri de çevreciler tarafından eleştirilmektedir. Elektronik atıklarda 5G ile birlikte büyük bir sorun haline gelebilir. Eski teknolojilerin yerini daha yeni cihazlar aldıkça, kullanılmayan milyonlarca cihaz elektronik atık yığınları oluşturabilir. Bu atıkların geri dönüşümü konusunda ciddi adımlar atılmazsa, çevresel felaketler kaçınılmaz olabilir. İslamo, ahlaki ve insani boyut. Teknolojinin ahlaki ve insani boyutu da göz ardı edilmemelidir. 5G teknolojisi, siber güvenlik, mahremiyet ve bireysel haklar gibi konuları daha da hassas hale getirmektedir. Veri takibi ve izleme mekanizmalarının gelişmesi, büyük veri analizi ile bireylerin mahremiyetinin ihlal edilmesine yol açabilir. İslam değerler açısından mahremiyetin korunması çok önemlidir ve bireylerin bu konuda farkındalık kazanması gerekmektedir. Ayrıca teknolojinin dengeli kullanılması ve insan hayatının merkezine alınmaması gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de israf ve denge üzerine vurgu yapılmakta ve insanın teknolojiye esir olmadan onu faydalı bir araç olarak kullanması önerilmektedir. 5G teknolojisi insanlığın geleceğini şekillendiren büyük bir adımdır. Ancak bu gelişim sırasında insan sağlığı, çevre ve etik değerler göz ardı edilmemelidir. Teknolojiye bilinçli yaklaşılmalı, doğru ve dengeli kullanım özendirilmeli ve insani değerler korunmalıdır. Bireyler olarak, geleceğimizi şekillendirirken çevremize, sağlığımıza ve ahlaki değerlerimize dikkat etmekle yükümlüyüz.